giysi ve süslenecek elbise indirdik, takva, Allah korkusu, elbisesi ise daha hayırlıdır, bu, ihsan, Allah'ın ayetlerindendir, umulur ki hatırlamış olurlar, da inanırlar, Araf, 7. Sur 26. Abbad bin Zahir şöyle anlatıyor, Hazreti Osman'ın bir hutbesini dinledim, bunda şöyle diyordu, Allah'a yemin ederim ki biz seferde ve Hazer'de Hz. Peygamber'le arkadaşlık yaptık ve onun sohbetlerinde bulunduk, Hz. Peygamber hastalarımızı ziyaret ederler, cenazelerimize katılırlar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 dedi bu konuşmayı dinleyen halka yenin üzerine hücum ettiler ancak lesoğullarından bir kişi onlara engel olarak a y. yeni evine kadar götürdü